Çocuk deyip geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim Burç Efendi'nden çocuk deyip geçmeyin programından sesimizin ulaştığı her yere, Türkiye'de ve dünyada sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızla, muhabbetlerimizle Programımıza başlıyoruz. Efendim dünkü programda çocuklarda din eğitiminden bahsetmeye çalıştık. Din eğitiminin temel taşları olan huzur, sakinlik, sekine ve güven duygusundan bahsetmeye çalıştık. Çocuklara dini eğitim verilmeden önce bir altyapı oluşturulmasından bahsettik. O altyapıdaki temel duygular ise çocuğun huzur içerisinde bulunması duygusal olarak ihtiyaçlarının karşılanıyor olmuş olması ve en önemlisi de anne ile çocuk arasında bir güven duygusunun oluşmuş olmasında yattığını söylemiştik. Ki bunların üzerine din değerleri, dini değerler, ahlaki değerler inşa edileceğinden bahsetmiştik. Eğer başlangıçta çocuk evin içerisinde hırpalanmışsa, Başlangıçta çocuk anne ile kendi arasında duygusal yakınlıklar kuramadıysa, güven duygusu oluşturlamadıysa, o takdirde öylesi bir anneden duyacağı dini telkinler ile çocukların çok da dine karşı muhabbet duyamayacağını da sözlerimizin içerisine eklemeye çalıştık. Efendim bu programda yine çocuklarda din eğitimi ile alakalı olarak birkaç tane ipucu vermeye çalışacağım ve yeri geldikçe de yine çocuklarda din eğitimi ile alakalı bir takım şeyler söylemeye çalışacağım. Çünkü yoğunluklu olarak sorulardan bir kısmı da çocuklara din ve ahlak eğitimi, karakter eğitiminin nasıl verileceği ile alakalı sorular var. Onlara da böylelikle de topluca cevap vermiş oluyoruz. Şimdi ipucu vereceğimiz şeylerden bir tanesi Efendim çocukların işte Kur'an okuması, Kur'an-ı Kerim okuması ile alakalı olarak kaç yaşından itibaren çocuklar Kur'an eğitimine başlayabilir diye bir soru var. Şunu söyleyebiliriz, şimdi Kur'an okumak yani harfleri okumak ayrı bir şey, çocuğun Kur'an eğitimi alması ayrı bir şey. Çocuklar 3 yaşından itibaren anne babalarından veya bir yetişkinden Kur'an okunuşunu duyuyor olmaları, Kur'an ezberi yapıyor olmaları oldukça kolaydır. 3-3,5 yaşında çocukların çünkü ezber kabiliyeti çok yoğundur. İşte çocuklara o dönemde bakıyorsunuz şiirler ezberletilebilir. Hem de o yeni dönen dillere o kadar tatlı okur ki sureleri, duaları o kadar tatlı okur ki çocuklara dolayısıyla bir takım sureleri, kolay sureleri, namaz sureleri deniliyor onlara, kısa sureleri veya bir takım ayetleri, 3 yaşından itibaren, 3,5 yaşından itibaren rahatlıkla ezberletilebilir. Çocuklar da böylesi ezber yapmaktan çok hoşlanırlar. 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş çocukların ezber kabiliyetinin en yükseklerde olduğu dönemlerdir. Bu yaşlarda çocuklara ileride vereceğimiz Kur'an eğitiminin zemini oluşturulabilir. Çocuklar dolayısıyla... 6 yaşından itibaren Kur'an okumaya başladıklarında veya Kur'an eğitimine başladıklarında yazılı olarak Kur'an eğitimine başladıklarında belirli bir birikimle o döneme girmiş olurlar. Yani çocuklar hiçbir şey bilmeden bir 6 yaşına geldiğinde ezberlerinde hiçbir sure ayet olmadan dua olmadan geldiklerinde zorlanabilirler ilk defa karşılarına yabancı bir dilde yabancı harflerde bir şeylerin çıkmış olması. Dolayısıyla 3-3,5 yaşı çocukların ezber yapabilmesi açısından oldukça hassas oldukları bir dönem olduğu için çocuklara bu yaşta Kur'an eğitimine başlanılabilir. Efendim bunu söylerken tabii şunu da hemen antiparantez içerisinde belirtmek istiyorum. Tabii Türkiye'de yasalar Kur'an eğitimiyle alakalı bir takım sınırlandırmalar getirmiş. E burada benim kastettiğim şey şu o yüzden onu da düzeltmekte fayda var. Burada kastettiğim şey şu. Anne ile çocuk arasındaki Kur'an eğitimi veya işte çocuğun ilk çevredeki öğrendiği Kur'an eğitimi yoksa efendim çocuğu 3 yaşında 4 yaşında bir takım Kur'an kurslarına vesaire götür diye söyleyip de onunla ilgili bir takım sınırları aşmış, yasal sınırları aşmış cümlelerde kullanmak istemiyorum. Kastettiğim şey de o. Onu da hemen parantez içerisinde belirtmekte fayda var. İkinci olarak da şunu söylemek isterim. Çocukların sembol öğrenme yaşı yani harf öğrenme yaşı çocukların soyut düşünme yaşı işte 6 yaşına doğru denk geldiği için çocuklar artık bir takım sembollerin bir anlama geldiğini zihinsel olarak kavradıkları yaş 6 yaşa denk geldiği için kim çocuklarda 5 de olabilir bu çocukların kavrayışına göre değişmek şartıyla 6 da olabilir. Kur'an okuma yaşı da o yüzden yani yazı olarak Kur'an, Elif. B, T, S okuma yaşı da o yüzden 6 olarak söylenebilir. Dolayısıyla çocuklar önce bir ezber dönemini geçirecekler ki ileride bu ezberleriyle Kur'an'ın sembollerini harflerini okumaya daha kolay geçecekler. 6 yaşından itibaren de artık ebeveynler vasıtasıyla veya işte Kur'an okuyan yanlarında bulunan Kur'an okuyan büyükleri vasıtasıyla Kur'an eğitimini de harf eğitimini de alabilirler. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Kur'an eğitimi mümkün olduğu kadar teke tek olur ise çocuk o kadar kolay ezberler. Yani 10 kişilik, 20 kişilik gruplar içerisinde Kur'an okunması ve sıranın kendisine geliyor olmasını beklemesi çocuk için oldukça yorucudur. Halbuki çocuk günlük olarak örneğin bir 15 dakika efendim bu harfleri öğrenmeye ve harfleri yan yana getirdiğinde birbirleriyle ilintilenmeyi 10 dakika 15 dakika öğrenmiş olsa çocuk için çok büyük bir aşamadır. Çok hızlı bir şekilde süratle gidebilir. 6 yaşından itibaren de bu verilebilir. Şimdi Çocuklarda namaz eğitimi ile alakalı olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi çocuk namazı evin içerisinde bir aktivite olarak görmesi lazım. Çünkü çocuklar işte 6-7 yaşından itibaren artık namaz kılmaya başlayabilirler. Yani artık dünyaya gözlerini açmışlar onlar. Etrafta bir takım şeyler olduğunu görüyorlar. Eğer çocuğun namaz kılmasını isteyen bir aile var ise, anne ve baba var ise, özellikle baba var ise çocuğun namaz kılmasını önemsiyor ise o takdirde şunu çok önemsemesi lazım. Evin içerisinde cemaatle namaz kılma başlaması lazım. Yani mutlaka evlerde cemaatle namaz kılmanın önceki dönemleri de var ama evin içerisinde 7 yaşına gelmiş bir kız ya da erkek çocuğu var ve o evin içerisinde cemaatle namaz kılınmıyor ve eğer siz namaz kılan bir çocuk yetiştireceğim diye hayal ediyorsanız boşuna bazı hayaller kuruyorsunuz diyebiliriz size. Çocuk o aidiyet duygusunu, o aileye ait olduğunu, grup kültürünü, efendim kendi grubuyla alakalı bağlantısını cemaatle evin içerisinde kılınan namazla daha iyi anlar. Baba ön safa geçmiş, hemen arkasında anne namaza durmuş, onun yanında evin büyük ağabeyi, onun yanında işte 7 yaşındaki kız çocuğu, efendim baba Allahu Ekber dediğinde secdeye gidiyor hep beraber. Ve Allahu Ekber dediğinde herkes kalkıyor. Bu duygu çocuk için korkunç derecede huzur verici ve büyük bir duygudur yani. Aileden kaynaklanan bir cesareti, gücü çocuk kendi ruhunda doyasıya hisseder. Yoksa efendim hadi git çabuk namazını kıl işte abdestini almamışsın sen daha ne biçim çocuksun sen utanmıyor musun falan kelimeleriyle. Çocuğa namaz kıldırdığınızı zannediyorsanız bilin ki çocuk içerisinde abdest almaya niyet dahi etmeden abdest alıyordur. Namaz kılarken büyük bir ihtimalle sureleri okumuyordur ama belki de size beddua ediyordur. Korkuyla öyle karşınızda namaz kılınıyor görüntüsü vardır. Namaz sevgi işidir. Kişi sevebiliyorsa namaz kılar ve eğer kişi o duyguyu içinde hissediyorsa namaz kılar. Dolayısıyla eğer çocuğunuzu abdest alma namaz kıldırma konusunda saçlarını okşuyarak alınlarını öperek kuzum diye kanatlarınızın altına alarak ve onun seccadesini özenle sererek ve eşinizle birlikte ve çocuklarınızla birlikte böyle bir derdimiz var o derdin dertlisiyiz diye hep beraber seccadeyle hep beraber kapanıyorsak yere işte çocuk onu bir aktivite olarak ele alır ve ondan büyük bir keyif alır. Hani diyoruz ya evin içerisinde çocuklarla ne yapalım hocam televizyon seyretmek kötü efendim internet kötü o zaman televizyonun yerini neyle dolduracağız yahu bir namaz aktivitesi için aşağı yukarı evin içerisinde yarım saat 45 dakika vakit geçer yani siz efendim e, sakince e, abdest almak için gitmiş olsanız. Efendim, abdest sırasında böyle sakin ve huzur içerisinde abdest alıyor olsanız, arkanızdan eşiniz gelse o da sakince abdestini alıyor olmuş olsa, efendim siz namazı beklemek için ezanı beklerken böyle kenara bir yere oturmuşsunuz. Çocuklar o sırada yavaşça abdestlerini alıyorlar. Ezan okunuyor ve ezan okunduğunda seccadeler seriliyor. Ve keşke olmuş olsa camilere yakın oturulmuş olsa da çocuklarla birlikte camilere gidilmiş olsa, ve ondan sonra namaz faslı başladığında efendim nereden baksanız yarım saat 45 dakika zaten bu seramoni geçer. Dolayısıyla efendim evin içerisinde oturalım şey mi yapalım işte oyun mu oynayalım çocuklarla araba mı sürelim. E, tabii onlar da yapılması lazım ama madem ki aktivite aranıyor namaz kılma esnasını uzatarak genişleterek bunu bir dini eğitimin vecivesi haline getirerek ve ancak çocukları da sıkmadan boğmadan. Sizin anladığınız kalp huzuru içerisinde çocuk olmayabilir. Yani bunu çünkü o bir aktivite olarak yapacağı için sizin algıladığınız gibi algılanmayabilir. Onları boğmadan, yormadan ama onlara bir huzur atmosferi yaşatarak bu namazlı bir aktivite olarak değerlendirebiliriz. Şimdi bir başka hususta şu var. Namaz kılmanın önemli faktörlerinden bir tanesi de ezan. Yani ezan dinletilmesi veya ezanın dinlenmesi de bir kültür olarak evin içerisine girmesi lazım. Yani ben çocukluk yıllarımı hatırlıyorum. Ezan okunduğu zaman televizyonlar falan kapanırdı yani. Yahut da radyolar kapanırdı. Yahut da gürültüler falan var ise biraz sessizlik olurdu. Ama şimdi bakıyorum ezan okunuyor. Herkes cıstaka yani arabaların içerisinde müzikler çalınıyor. İşte müzikler devam ediyor, televizyonlar devam ediyor. Yahut siz çocuğu dindar yetiştireceğim diyorsunuz televizyon açık yani ezan okunuyor bak şu anda duyuyor musun? Çocuk o zaman sizin gösterdiğiniz bu hassasiyeti kendi hassasiyeti olarak algılar. O takdirde çocuğa eğer bir dini eğitim vermek isteniyorsa ezan okunduğu sırada televizyonun düğmesine basılır, radyonun düğmesi kısılır, efendim kapatılır, eğer internetin başında vesaire ise kişi... Kendisini şöyle bir toparlar ve gözlerini kapatarak bu ezanı soluklar gibi böyle. Kendi ruhuna çeker gibi güzelce ezanı dinleme kültürü evin içerisinde yaşatılması lazım. Ezan okunurken eğer evin içerisinde aktiviteler devam ediyorsa çocuk da işte o kadar önemser namazı da. Ezana gösterilen hassasiyet namaza gösterilen hassasiyetin başlangıcıdır. Dolayısıyla sadece namaza yoğunlaştırmak namaza yoğunlaşmak. Doğru değil aynı zamanda ezanla da aynı şey desteklenmesi lazım ve hemen arkasından da şunu söyleyeyim şimdi eğer namaz kılınması arzu ediliyorsa çocuklarda namazı uzatmamak lazım yani ezanla namaz arasını uzatmamak lazım ezanın maksadı şu ezan hadi kalk demek hadi kalk gel nereye gel kurtuluşa gel huzura gel o takdirde o emre itaat etmek lazım evin içerisinde de yani tamam ezanı dinledik hadi oturayım internette ben işimi yapmaya çalışayım hadi oturayım çizgi filme devam edeyim değil canım ne alakası var yani ezan dedi ki kalk e, sen niye oturuyorsun daha oturmamak lazım ezanı duyduğun cin çarpmış gibi böyle birdenbire ayağa kalkmak ve ona göre bir takım evin içerisindeki değişiklikleri yaşamak ve çocuklara da yaşatmak lazım yani ezanın maksadı kalk ise o takdirde kalkacağız e hocam şimdi işimiz var gücümüz oluyor vesaireler oluyor. İşte Anadolu pedagojisi diye tarif ettiğimiz şeyin bir boyutu da burası oluşturuyor. Hani demiştik ya çocuktan terbiye olma diye. Eğer biz çocuklarımıza gösterir isek yani ezanda o ezan okunduktan sonra hemen kalkılması gerektiğini çocuklarımıza öğretir isek ve bu öğrettiğimiz şeyin de kendimiz uygulayıcısı olur isek bakın çocuklara bir şey üreteceğiz diye aslında kendimiz bir davranış kazanıyoruz. Ezan okunuyor. Çocuğa söyledik. Ezanın maksadı bu diye çocuk bizi mutlaka sorgulayacaktır. E anneciğim sen niye oturuyorsun? Ezan okundu kalksana. E çocuğa karşı o takdirde ters davranmamak lazım. Ben biraz sonra kıralım hadi sen kıl dememek lazım. Zamanın böyle biraz daha geçebileceğini, efendim daha yaygınlaştırılacağını çocuğa hissettirmemek lazım, göstermemek lazım. Evet demesi lazım annenin de o sırada anne de ayağa kalkması lazım. Böylelikle aile boyu bir çeki düzen kampanyasının içerisine girmek lazım. Kimden dolayı? İşte Allah'ın evdeki aziz misafirinden dolayı. O yüzden deniliyor Osmanlı'da veya Anadolu pedagojisinde çocuklar evin aziz bir misafiridir. O aziz misafirin neyi öğretiyorsak o aziz misafire neyi gösteriyorsak onun esiri olmamız lazım aynı zamanda. Namaz şu zaman şu şekilde kılınır diyorsak şu hassasiyet içerisinde kılınır diyorsak aslında Allah'a karşı da bir sorumluluk yüklenmiş oluyoruz ve biz de o hassasiyet içerisinde olurken bir bakıyoruz ki evimizin içerisine düzen gelmiş yani. İşte aziz misafiri yetiştireceğim derken insan farkında olmadan kendisini yetiştiriyor. Kendisi aziz oluyor. Evet namaz ezan ve cemaatle namaz kılma hususunda bir takım şeyler söylemeye çalıştık reklama kadar az bir zaman kaldı bir iki cümle daha söylemek istiyorum çocuklara verilecek din eğitimi konusunda efendim sofra duası çocuklara sofra duası öğretmek yahut da sofralarda sureler okutturmak çocuklar için oldukça keyif verici çocuklar için oldukça neşe kaynağı bir şeydir yani sofraya oturdunuz ha, bu arada şunu da lütfen söylememe izin verin Şimdi bazı aileler var ki tek başına yemek yiyor işte bey geç geliyor e, hanım erken geliyor çocuklar bilmem vaktinde oluyor herkes oturuyor iki o kaşık sallıyor o kalkıyor öbürküsü üç kaşık sallıyor sonra küçük çocuk yiyor bir bakıyorsunuz akşam bey onda on geliyor efendim böyle aidiyet duygusu oluşmaz evin içerisinde. Eğer kenetlenmiş bir aile isteniyor ise o kenet noktalarından bir tanesi de aile olarak yemek yemedir yemek yeme. Hep beraber oturulacak eğer dini bütün bir aile içerisinde olmak ve çocukları ona göre yetiştirmek istiyorsak yemek yemeden önce ellerimizi kaldırmamız lazım. Ve çocuklardan bir tanesi ezberinde olan bir sureyi yemekten önce okuyabilmesi lazım. Yahut da eğer sofra duasını ezberlemişse ama ben bir tiyo vereyim çocuklara eğer sofrada sure okutturabilirsek, Böylelikle sureleri ezberlerinde daha da kalıcı hale getirmiş oluruz. Ve eğer yaptıkları yanlışlar varsa sure okurken o sırada onları da düzeltmek için o yemek esnası bir fırsat olmuş olur. Kaldırdı ellerini çocuklar işte birisi açtı elhamdülillahi rabbil alemin dedi başladı. Fatiha suresini okumaya hissettiniz ki bir yerde takılıyor. O sırada düzeltmeyin yahut da o sırada da eğer incitmeyeceğinizi hissediyorsanız hemen ufacık bir düzeltme yaparak amin deyin elleriniz yüzünüze kapatın böylelikle her sofrada bir kere iki kere sureler okunarak namaz sureleri de veyahut da işte ezber yapılacak sureler de pekiştirilmiş olur eğer sofra duası üzerinde duruluyor ise sofra duası da ayrıca yapılabilir veya sadece sofra duası yapılabilir dolayısıyla yemekler öyle haydi hurra saldır kaşığa falan diye değil Herkesin beraber geldiği annenin babanın çocukların beraber geldiği büyüğün kaşığı atmadan küçüğün de yemeye başlayamayacağı duaların edilmeden Allah'ım sana teşekkür ederim denmeden sofrada kaşıkların sesinin duyulmayacağı duyulmaması gerektiğini de dindar bir çocuk yetiştirmek istiyorsak bir de bu husus var. Şimdi bunun yanı sıra bir de şu var. Kız çocuklarının özellikle başörtüsü alışkanlığı oldukça zor bir süreçtir. Yani çocuklara başörtüsü alışkanlığı kazandırmak veya eğer başörtüsü takması istiyorsa anne babalar günümüzde oldukça zor. 2010 yılında yaşıyoruz yani mileniyum mileniyum falan deniliyor yani korkunç bir çağda yaşıyoruz. Vantuz gibi böyle bir elektrikli sübürge gibi koca bir dalga halinde insanlığı. O kuytu kazanının içerisine çeken bir toplum içerisinde çeken bir yüzyılda yaşıyoruz. Bir toz zerreciğinin elektrik süpürgesine direnmesine kadar olabilir. İşte o kadar direnebiliriz belki bizi içine doğru çekmek isteyen bu korkunç hayattan. İşte eğer böyleyse çocuklarımız da tabii ki işte bir takım değerleri kazandırılırken sosyal hayatın o korkunç derecede kendisine benzetme durumuyla çocuk karşı karşıya kalacaktır. Siz çocuğunuza işte ibadet, namaz, niyaz vesaire diye uğraşırken çocuk dışarıya çıkacak, dışarıda lay lay yapan birçok çocukla karşı karşıya. İşte ezan okulunda hiçbir çocuk namaza gitmiyor. E siz çocuğunuzu çağırıyorsunuz, oğlum hadi gelsene kızım hadi gelsene namaza diye, diye çocuğu sinir edersiniz. Dolayısıyla burada önemli olan şeylerden bir tanesi de şu, çocuğun aidiyet duygusu oldukça önemli. Yani ben ne olur anneler diyorum ya, ne olur lütfen çocuklarınıza kendinizi sevdirin yahu. Ne olur sevdirin çocuklarınıza kendinizi. Çocuklar sizi ne kadar severse dini o kadar sevecekler. Kızım diye balkondan seslendiğinizde kızınız etekleri zil çalarak sizin yanınıza koşacak. Ne var bu kaşlarınızı çatmakta? Ne var parmaklarınızı kaldırmakta? İşte babalar ne var Allah rızası için söyler misiniz? Yani yakasından tutularak bugün adam olmuş bir insan gördünüz mü etrafınızda rica ederim. Yok. Eğer çocuğunuza dini değer kazandırmak, ahlaki değer kazandırmak istiyorsanız Öylesi sevecen ve kendini sevdirmiş bir anne olmanız lazım. Yani çocuğum düzgün otursun, düzgün yürüsün, kalemini düzgün tutsun, silgisini düzgün çıkarsın diye bir takım kurallar ile çocuğunuzu boğarken farkında değilsiniz, sevecenliğinizi kaybediyorsunuz yani. Ama bir süre sonra kalem defter belki bir süre sonra evet okul çağlarında mutlaka lazım olacak ama ölmeden önce lazım olacak bir şeyi siz çocuğunuzdan uzak tutuyorsunuz. O da iman esaslarını. Evet çocuğa kendimizi sevdirmemiz lazım ki çocuk bizdeki değerleri sevsin. Biz çocuğa kendimizi sevdirmiyor isek çocuk bizim üzerimizdeki değerleri sevmez. Maalesef reklam arası geldi. Reklamlardan sonra tekrar devam edelim efendim. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Efendi Çocuk Deyip Geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Burs Efendi'yiz Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programdayız. Reklamlarımızdan önce çocukların dini değerlerle alakalı, nasıl yetiştirilmesi lazımla alakalı... Dünden yarım kalan bir takım bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Efendim mesaj gönderebilirsiniz programımıza. Hemen o konuyla alakalı da bilgi vereyim. Eğer cep telefonlarınızla mesaj göndermek istiyorsanız cep telefonlarınızın mesajhanesine giriyorsunuz. Burç yazıyorsunuz mesajınızın başına bir boşluk bıraktıktan sonra sorunuzu yazıyor ve 3077'ye gönderiyorsunuz. Efendim SMS ile mesaj göndermek galiba bir mesaj göndermek gibi değilmiş onu da hatırlatayım. 6 mesaj yerine geçiyormuş gönderdiğiniz bir mesaj ve 12 kontür harcatıyormuş mesaj onu hatırlatmış olayım. Ama eğer internetiniz var ise e-mailinizde var ise hemen ben size kendi şahsi e-mailimi de vereyim ve programın e-mailini de vereyim oradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Efendim programın e-mail adresi çocuk deyip geçmeyin at burçfm.com.tr çocuk deyip geçmeyin et burçfm.com.tr adresine gönderebilirsiniz gönderdiniz mesajlar şimdi bana gelmeye başladı bana şahsi olarak göndereceğiniz mesajlara da yine ben email adresimi vereyim a güneş ismim Adem güneş olduğu için a Gunes araya nokta ve virgül koymadan çizgi koymadan. A Gunes harfi E. Burçfm.com.tr adresine de yine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben mümkün olduğu kadar mesajlarınızı okumaya okuyamadıklarımı da bundan sonra artık kendim cevaplandırmaya çalışacağım gayret sarf edeceğim. Efendim reklamlardan önce bir cümlem yarım kalmıştı onu devam ettireyim arzu ederseniz. Kız çocukların özellikler, anne babalar kız çocuklarını kapatmak ve başörtülü olmalarını istiyorlar ise bunun eğitimi de yine küçük yaşlarda başlıyor. Kız çocukları e, süse meraklıdır. Yani aynanın karşısına geçerler daha 3 yaşında 4 yaşındaki kız çocuğu Allah onların içlerine nasıl bir duygu vermişse aynanın karşısına geçer kafasına gözüne saçına başına kıyafetine böyle süslene süslene bakar durur. 3 yaşında daha çocuk ama Allah öyle bir his veriyor demek ki kız çocuklarına. Ama erkek çocuklarında böyle bir his yok yani normalde. Birazcık daha farklı dünyalar var erkek çocuklarının. İşte çocukların tam bu dönemine denk geldiğinde 3-4-5 yaşlarında kendilerine ve kıyafetlerine böyle önem gösterdikleri sırada çocuklara bir fular alabilirsiniz. Fularlar var ya hani fular böyle boyunlara takılıyor. Bir mendil gibi renkli. Hatta izciler boyunlarına takarlar. Fular. Küçük. Yani mendil gibi. Çocuklara, o kız çocuklarına onu başlarında bir aksesuar olarak kullandırabilirsiniz küçük yaşlarda ve böylelikle çocuk daha küçük yaşlarda başında bir aksesuar da olarak olmuş olsa bir şeyin olduğunu hissine ve böylesi bir alışkanlığı kazandığı takdirde de ileride daha kolayca başörtüsüne doğru adım atabilirler çocuk bu fuları kendi kimliğinin bir parçası olarak taşıyabilir bunu renklendirebilirsiniz kırmızı sarı bazen yeşil Cicili bicili böyle fularlar haline getirebilirsiniz. Hatta kenarlarını dantela şeklinde örebilirsiniz. Ha bu fular şey değil. Böyle başı tam kapatacak şekilde değil. Küçük bir parça olarak saçlar görünüyor, baş görünüyor, her taraf görünüyor. Ama böyle saçını arka taraftan toplayıp bir fular şeklinde çocuğa geçiş aşamasında bunu taktığınız takdirde bir kolaylık olabilir çocukların baş başörtüsüne geçişte. Efendim süremizi de dikkatli kullanmak açısından sorulara... Geçmek istiyorum şimdi soru şöyle hocam kolay gelsin kızım ağlayarak her istediğini yaptırmak istiyor çocuk dayakla terbiye olmaz vicdanla olur diyorsunuz vicdan ile nasıl terbiye olacağını açıklar mısınız ayrıca büyük çişini bezine yapmak istiyor tuvalete oturmaktan ısrarla kaçınıyor vurmayın diyorsunuz ama kendimi zor tutuyorum çünkü sinirlerimi çok bozuyor gece dişlerimi sıkmaya başladım çok inat dediğim olacak diyor. Başka bir şey demiyor. Her gören Allah yardımcın olsun diyor. Evi süpürme, namaz kılma, kitap okuma vesaire benzeri şeyler kendisiyle ilgilendiği zaman problem yok. Bazen yersiz ağlamalar, hırçınlıklar oluyor. Demiyor demiş. Kızım yalnızlığı sevmiyor. Şimdi bakın değerli dinleyiciler. Çok değerli dinleyiciler. Şimdi anne diyor ki vurma diyorsunuz ama kendimi zor tutuyorum. Şimdi şöyle düşünün, kendini zor tutan bir kocanın eşisiniz. Vurma diyor ve vurmamak için kendimi zor tutuyorum. Diyen bir kocaya ne kadar eşlik yapmak istersiniz? O kocayla birlikte yaşamakta ne kadar mutlusunuzdur? Şimdi koca demiş olsa ki, erkek eşiniz demiş olsa ki, ya vurmuyorum işte daha uzatma, vurmuyorum demiş olsa. Sizce güzel bir şey mi bu yoksa kötü bir şey mi? Bence çok kötü bir şey. Ya vurabilme potansiyelim var çok değerli eşim benim. Vurabileceksin biraz sonra elini kaldırdığın gibi suratıma patlatabilirsin. Ben bu şekilde rahat hissetmem. Bana uyguladığım bu vurmuyorum şeyi psikolojik bir baskıdır. Dolayısıyla siz şunu söylemiş olsanız yani ben vurmuyorum sabrediyorum dişimi sıkıyorum ama patlayacak gibi oluyorum daha ne yapayım derseniz yapacağınızı yapıyorsunuz yani daha. Ha vurmuşsunuz, ha dişlerinizi gıcırdatmış, yumruklarınızı sıkmışsınız. Arada hiç değişen bir şey yok. Çocuk ruhu ikisinden de aynı etkilenir. Şimdi dinleyicimiz diyor ki çocuk vicdanıyla terbiye olur. Ne demek? Bunu bir izah eder misiniz? Efendim bu programlar boyunca biz vicdan terbiyesini anlatmaya çalışıyoruz. Yani vicdan terbiyesi dediğimiz şey şu değil... Ben size birer tane çubuk vereceğim, ellerinize birer tane sihirli değnek vereceğim. Onları çocukların kafasına vuracaksınız, çocuklar değişecek. Hayır, vicdan terbiyesi dediğim şey, anneciğim dişini sıkmayacaksın. Çok değerli anneciğim bağırmayacaksın. Çok değerli anneciğim efendim, kendimi sıkıyorum şu anda sabrediyorum demeyeceksin. E hocam ben dayanamıyorum, işte o takdirde de anne olarak mutlaka bir terapinin içerisine gireceksek yahut da şu programlarla, Akli eğitim yoluyla, zihinsel eğitim yoluyla kendimizi eğer yetiştireceksek vicdan terbiyesi diye bahsettiğimiz şey bu. Vicdan kültürü gelişmiş, duygu dünyası sekin ve huzur ve sıcaklık veren bir annenin elinde yetişen çocuktan bahsediyoruz vicdani çocuk yetiştirmek olarak. Dolayısıyla yani çocuğuma bir şey yapayım da vicdanı iyi olsun değil. Yani bunlar da var. Zaman içerisinde onu da söylüyorum. Yani birkaç tanesinden bahsedersek örneğin Çocuklar ince detaylarla uğraştığı takdirde vicdanları derinleşir. Ne demek istiyorsunuz hocam ince detaylarla? Örneğin bir kıra çıkın, bir bahçeye çıkın. Elinize bir karınca alın. Elinize aldığınız karıncayı şöyle gözünüze doğru, yüzünüze doğru bir yaklaştırın. Onun ayaklarına bir bakın. Çocuğa doğru tutun. O karıncanın gözlerini çocuğun gözlerine doğru bir çevirin. Allah'ım deyin, ne kadar küçük deyin. Bak nasıl da yürüyor deyin. İnce detaylar ile çocuğun o kılcallarına doğru giderken farkında olmadan çocuğunuzun vicdan duygusunu da aynı zamanda geliştirmiş olursunuz. Efendim başka vicdan duygusu dediğimiz şey nedir? Çocukta hissedebilme yeteneğini geliştirmek lazım. Hissedebilme. İşte biz cezaya onun için karşı çıkıyoruz. Siz vurdukça çocuk katılaşır, vicdanı katılaşır. Çocuk döve döve pekiştirilmez, hohlaya hohlaya yumuşatılır. Çocuğun ruhu eğer bir buz olmuş ise o takdirde yapacağınız şey daha vurmak değil, daha dişlerinizi sıkmak değil, hohlaya hohlaya yumuşatmak. Efendim, vicdan eğitiminin bir başka unsuru da çocukla güven duygusu oluşturmak. Çocuk anneye güven duygusunu geliştirmesi lazım. Çocuğun aidiyet duygusunun gelişmesi lazım vicdan eğitiminin içerisinde. Çocuk o ailenin bir parçası ve o ailenin bir üyesi olduğundan mutlu ve huzurlu olması lazım. Keyif alması lazım. Öyle bir babanın çocuğu olduğu için, öyle bir annenin çocuğu olduğu için, öyle bir ablanın kız kardeşi olduğu için çocuk aidiyet duygusuyla keyif alması lazım. İşte bütün programlarımız boyunca aslında ben, yani aidiyet duygusunun, vicdan hissinin, efendim, güven duygusunun nasıl geliştirileceğini zamana yayarak, davranışlara yayarak anlatmaya çalışıyorum. Bir program içerisinde, hocam bunu bana anlatır mısınız? Ben anlayayım, o olmuyor işte. İnternette şimdiye kadar yayınladığımız o programların arşivleri var. Oradan böyle ipin ucunu takip ederek gelirsek, o takdirde kendimizde bir takım değişiklikleri hissedeceğiz. Ki e-mail gönderen dinleyicilerimiz, ...bir noktaya geldiğinde şunu söylüyor... ...şimdi anladım. ...yani çünkü... ...eğer biz şu anda bir isek, ...30 yaşındaysak... ...30 senedir biz... ...bizim üzerimizde hakim olan bir... ...tesirle annelik yapmaya çalışıyoruz... ...geçmişimizin tesiriyle... ...e biz zamanında... ...dayak yiyen bir kız çocuğuyduk... ...efendim hırgür içerisinde yetiştik evin içerisinde... ...ve varlık savaşı verdim... ...işte maddi yoksunluklar... ...şunlar bunlar vesaire diye... Evet, mücadele etmeyi öğrendim ben. Dayak yememek için, azarlanmamak için, terslenmemek için bugüne kadar geldim. Şimdi anne oldum. Dolayısıyla bizim öğrendiğimiz şey aslında sadece bu. Dolayısıyla severek çocuk yetiştirebilmemiz için önce kendi üzerimizdeki bu kiripası bir temizlememiz lazım. Çocuğa vicdan hissini verebilmemiz için önce kendimizle bir yüzleşmemiz lazım. Aynaya bakıp, kendi halimizle kendimizi şikayet etmemiz lazım. Ya kendimden bıktım bu ne vaziyet dememiz lazım. Yani bu işi beceremiyorum diyebilmemiz lazım. Ve ondan sonra da hadi bismillah deyip bu işin temelinden başlamak lazım. Önce anne huzur ve sekine içerisinde bulunacak. Duygu dünyası böyle sıcacık olacak. Çocuk üşüdüğü zaman sevgiye ihtiyacı olduğu zaman bir fırın gibi annesinin koynuna gelecek kucağına gelecek. E annenin böyle sıcacık olabilmesi için de... ...annenin yanında da baba olacak. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu bir boşluk bırakın... ...ve mesajınızı yazdıktan sonra... ...3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi... ...6 SMS veya 12 kontrol Efendim mesajlara devam ediyoruz. İyi yayınlar Sayın Hocam. Az önce çocukları sallayarak... ...uyutma konusunda... ...yanlış olduğunu söylediniz... Az önce dediği, önceki haftaki programımız galiba dinleyicimizin. Bir aylık ve üç yaşında iki tane erkek çocuğum var. Eşim büyük olanı uyutmak için sallayarak uyutuyor. Küçük olan da salıncakta sallıyor. Acaba yanlış mı yapıyor? Nasıl davranmalıyız? Yardımcı olursanız sevinirim. Efendim sallanarak, çocuğu sallayarak ve zihnini yorarak aslında sallamak demek zihnini yormak. Midesini bulandırır gibi zihnini yorarak. Çocuğu uyutmaya çalışmak çocuğu sersemleştirir. Çocuğun sallanması doğru değildir. Zihinsel olarak çocuğun sallanması çocuğu sersemleştirir. Ha kucağınıza almışsınız ama böyle hafif bir sağa dönüyorsunuz, hafif bir sola dönüyorsunuz. Efendim hafif bir sağa dönüyorsunuz çocuğunuza böyle hani yaylı yatağın içerisindeki o yavaşça sallanmayıdan bahsediyorsanız bunda çok bir anormallik yok. Bu normal. Ama benim söylemeye çalıştığım şey, anne işte ayağına yatırıyor, hatır otur sağa sola sağa sola sallıyor, bir de kucağında tutuyor çocuğu, kafasını sağa sola sağa sola sallıyor, bir de uyumadığı zaman iyice hırpalıyor, yatırmaya çalışıyor zorla. Yahut da işte bir beşeğe yatırıyor, hızlı hızlı pat pat pat pat hızlı hızlı sallıyor, çocuk bir sağa bir sola bir sağa bir sola gidiyor. Yani midesi mi bulanıyor, çocuğun kafası mı dönüyor, ne oluyorsa çocuk sersemliyor ondan sonra yatıyor. Söylemek istediğim şey o. Yani çocuğu hırpalayarak, sallayarak yatırmış olmak doğru değil. E, yapılan çalışmalar bu türlü çocukların sersem olduğunu ileride ortaya koyuyor. Bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. Selamun Aleyküm hocam. Yayınlarınızı çok büyük bir hevesle dinliyorum. Çünkü ihtiyaca binaen yapılmış toplumumuz artık birbirinin aynısı robotlar ve küçük adamlar yetiştirmeye çalışıyor. Çocuklar duygularından arındırmaya çalışılıyor. Çocuklar duygularından arındırılmaya çalışılıyor. Evet işte bu. Benim anlattığım şey bu. Yani şu anda klasik terbiye sistemi. Türkiye'nin de üzerine çökmüş böyle kara bulut. Çocukların da üstüne çökmüş kara bulut. Ve ondan dolayı hastalıklı bir toplum haline geldiğimiz şeyin özetini dinleyicimi söylüyor. Bakın topluma rica ederim lütfen. Hastalıklı bir toplum yetişiyor şu anda. Yahu adam adamı kesiyor olabilecek bir şey mi çocuk geçen gün gazetelerde okumuşsunuzdur rica ederim okumadıysanız ben söyleyeyim kanınız donacak mı bilmiyorum yani genç delikanlı şırınganın içerisine tuz ruhu koymuş ve onu götürüyor babasına zerk ediyor babasına tuz ruhunu veriyor ve babasını öldürüyor annesi o feryada gelirken annenin yaka paça tutuyor işte anneyi öldürüyor abla o sırada geldiğinde ablayı öldürüyor. Ve sonra diyor ben bu işin içerisinde nasıl çıkacağım tutuyor evi yakıyor ondan sonra da evde yangın oldu vesaire oldu diye şey yapmak için. Ruhu kaybolmuş olan çocuk babasına tuz ruhu verir tabi ki. Yani çocuk belki anne babanın tesiriyle belki sosyal çevrenin tesiriyle belki okulda tesirle. Yahu öğretmen arkadaşlar çok değerli öğretmen arkadaşlar çocuklara verdiğiniz cezalar doğru değil Allah rızası için yapmayın bunu. Çocukları tahtalara çıkartıyor, tek ayak üstünde bekletmeye çalışıyor. Toplum içerisinde, sınıf içerisinde tersliyor, azarlıyoruz. Ne biçim çocuksun sen, ödevini yapmadın sen. Koridorda yürürken öğretmen elini arkaya koyuyor, bağıra bağıra koridorun içerisinde yürüyor. Olmaz rica ederim. Bakın bu haberleri okuduğumuzda kanımız niye donmuyor ben hala şaşıyorum. Çocuk tuz ruhunu koymuş. Babasına tuz ruhu enjekte ediyor. Hala biz çocukları döve döve adam etmeye çalışıyoruz. Dinleyicimiz ne kadar güzel söylemiş Allah razı olsun kendisinden ne diyor çocuklar duygularından arındırılmaya çalışılıyor evet çocuk eğer başlangıçta çocukluk yıllarında boğazı sıkılarak dövülerek hırpalarak duygularından arındırılmaya çalışılır ise hissizleştirilir ise robotlaştırılır ve istediğiniz kıvamda çocuğunuzu sandalyede otururken keyif içinde seyrederken Oğlum kalk dersiniz kalkar, yürü dersiniz yürür, hadi bakayım yatağına dersiniz yatağına ama eğer bunları yaparken çocuğunuza bir takım cezalar, bir takım zorlamalar, çocuğunuzun kişiliğini yıpratmalarla bunları öğretmiş ve yapmışsanız korkun o çocuktan. Akıllı olduğunu zannettiğiniz çocuktan korkun, korkun çünkü ruhu başkalaşmış, ruhu bozulmuş olan bir çocuk sizin ruhunuzu bozar. Bir gün gelir Allah göstermesin tuz ruhunu şırınganın içerisine koyup babanın kanına verebilecek bir vaziyete gelir. Evet dinleyicimiz çocuklar duygularından arındırılmaya çalışılıyor terbiye edilirken diyor. Sizin programlarınız ve kitaplarınızla inşallah daha bilinçli bir nesil yetişecek dua ediyorum. Benim bir sorum var. Kızım iki buçuk yaşında tek çocuk ve maşallah yaşıtlarından zihinsel olarak hep öndeydi. Bu yüzden yaşıtlarıyla asla anlaşamıyor onları hep hafife alıyordu. Konuşması çok düzgündü ama son bir haftadır kekelemeye başladı. Dikkat çekmeye çalıştığını düşündüm ama takip ettim öyle değil. Kekeme nöbet haline geliyor sanki. Çok çok düzgün konuşuyor bazen. Ruhsal bir travma geçirmiş olabilir dedi doktor ama böyle bir şey olduğunu sanmıyorum ne tavsiye edersiniz? Ne tavsiye ederim hiç vakit kaybetmeden mutlaka bir uzmana götürün. Hiç vakit kaybetmeden şu anda sesimizi dinliyorsanız çocuğunuzu şu anda eşinizle telefonla mı görüşüyorsunuz ne yapıyorsanız hemen bir uzman ama gerçek bir kekeme terapisi uzmanı bulup çocuğunuzu götürün. Çünkü bu kekemelik öyle bir şeydir ki insan bünyesine girdiğinde çıkması kolay kolay mümkün değil bir ömür boyunca sürer. Kekemelik tedavisi görmüş, terapisi almış olan bir arkadaşımla geçenlerde konuştum. Kendisi uzunca yıllar kekeme olarak hayatını sürdürmüş, 30 küsür yaşında tedaviye başvurmuş. Sonra terapi ile çok zor bir terapi süreci var çünkü yetişkinlikte artık ke kemikleşmiş oluyor. Terapiye gitmişti ve kendisi normal konuşmaya başlamıştı ama söylediği bir şey var dedi ki hocam dedi ya bu öyle kötü bir şey ki dedi bu kekemelik denilen şey ya bütün bir hayatımı kabusa çeviriyor ne zaman dedi kendimi bırakmış olsam normal olduğumu zannetsem dedi bir bakıyorum tekrar kendimi kekemeliyor olarak görüyorum sıkıyorum kendimi yani bir ömür boyunca çenem dilim damağım böyle birbiriyle hep mücadele içerisinde geçiyor. Ve şunu şey yaptım o konuşmanın içerisinde ya konuşabilmek ne kadar büyük bir nimet. Bakın program başladı neredeyse bir saattir hiç ara vermeden konuşmaya çalışıyorum. Hiç takılmadan yani konuşabilmek ayrı bir şükür istiyor. Bunun kıymetini bilmek ayrı bir şey ama eğer kekemelik başladıysa bu işin hiç şakası yoktur. Hemen birdenbire çocuğun ruhunu verir Bazen çocuklar. Birbirlerini taklit ederken kekeme olurlar ki kekemelik öğrenilen bir davranıştır. Çocuğun yanında azıcık bir kekemeleyin bir bakarsınız ki çocuk kekeme olmuş çıkmıştır yani. O yüzden dinleyicimize mutlaka hemen bir terapi merkezine gitmeyi tavsiye ediyorum. Görüşlerinizi isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kontrolü. Efendim bir sonraki dinleyicimizi de cevaplayalım. Merhaba hocam ben dün de yazmıştım ama yetişemedi sanırım. Hocam danışmak istediğim şu konu 25 yaşındayım 7 aylık evliyim özel sektörde çalışıyorum. Bir sürü yapmak istediğim şey var girdiğim ve girmekte olduğum sınavlar KPSS sınavına hazırlanmak ve açık öğretim bunların hepsini birden yapmaya çalıştığım için çok stresli sinirli bir yapım var. Bu yapıdan kurtulmadan da çocuk sahibi olmak istemiyorum. Ama şuna karar veremiyorum. Benim amacım çocuğuma maddi olarak güzel bir ortam oluşturmadan, onu sıkıntı içine sokmadan yetiştirmek istiyorum. Onu psikolojik açıdan rahat olduğum bir ortamda yetiştirmek istiyorum. 28-29 yaşında bir çocuk yetiştirmek, yani sahibi olmak çok mu geç olur? Ya da bu şekilde düşünerek çocuk sahibi olmayı ertelemem bir psikolojik bozukluk mu? Bunun için yardım alayım mı? Cevabınız için teşekkür ederim. Şimdi evet 28 29 yaşı yani annelik tatmak açısından işte 35 yaş madem ki bir sınır olarak koyuyoruz biraz geç olabilir. Yani eğer şu anda evliyseniz 7 aylık evliyim diyorsunuz bence zamanı uzatmayın. Yani annelik öyle bir şey ki ben bir şey söyleyeyim. Siz var ya Anneliğin ne demek olduğunu bilmediğiniz için şimdi KPSS, MAPSS vesaireyle uğraşıp duruyorsunuz ve işte maddi imkanlar vesaireler zaman da geçiyor. Ama var ya anneliği şöyle bir tadın çocuğun kokusunu bir burnunuza çekin çocuk sizi deli edecektir yani bundan emin olabilirsiniz. Annelik çünkü farklı bir şey hele ki bir kadın açısından erkek açısından farklı ama kadın açısından çok daha farklı bir şey işte görüyoruz. Anne çocuğu kendisi için tehlike ölüme atıyor. Ya bir insan böyle bir şey yapabilir mi? KPSS diyorsunuz. Evet mutlaka girin kariyerinizi devam ettirin vesaire yapın ama her şeyi Allah bullak etmeyin yani. Her şeyi aynı ana sıkıştırmayın. Bence bir uzman desteği alın. Sizi böyle ruhunuzu tarar gibi tek tek tarasın duygularınızı ve ondan sonra da sizi anneliğe doğru da bir hazırlamaya çalışsın. Bir uzman desteği almanızı tavsiye ederim. Efendim dakikalarımız bitti ama Allah nasip ederse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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 70 gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz buç Efendi.